Günaydın Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Muah. Bugün sabahlar. Bugün sabahlar. Bu istirib radyo'nun saydığı modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Uzun aralardan sonra 42 yaşında yolorduk. 42 yaşında geri geldi Fahri üç bizimle birlikte ve elbette Anadolu İpstrokta ile Emreci bizimle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk thank you thank Hoş you geldiniz Fahir Teşekkür ederim Hoş geldiniz Vallahi e, İskoçya'ya gönderdik sizi Sağ olun ee, vallahi Dört gün kadar İskoçya'da yaşadınız Ve hiç değişmeden geldiniz Bravo diyorum size Yani tabii ki çok şeyler değişti Gittiğim gibi değilim ee, 42 yaşında dönmedin mi? <gülüyor> Doğru Bir, e, Hakikaten yaşımı değiştirmedim Ama bana olgunluk kattı Gerçekten ee, kocaman bir tankyu getirdim size ee, sen orada aksanda zorluk çektin mi çünkü senin kusursuz bir İngiliz aksanın vardı e, kusursuz İngiliz aksanı maalesef, e, maalesef. bozuldu mu biraz İskoçya'da konuşulan İngilizce seni rahatsız etti mi çünkü sen İngiliz İngiltere İngilizcesini e, olması gerektiğini düşünüyorsun herhalde. Rah rahatsız etmedi ancak mağdur etti ee, böyle e, Anadolu sesi mezunları vardı hakikaten orada Eskoşa yaşayan mı? evet e, onlar orada bir klan oluşturmuşlar Anadolu sesi mezunları klanı öyle her yerde vardır bizim. Ee, onlar Hazırlıklı iki klanımız biz? vardır bir asil üyelerin şeyi bir de yedek listeleri orada klan. da hazırlık var mıymış Anadolu seslerinde faire yoksa İngilizce diye direkt bir orta birden de başlıyorlar <gülüyor> yani onlar direkt olarak başlıyorlar ama onlar ayrı bir şey oluşturmuşlar bir klan oluşturmuşlar ve bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Onlara bir kez daha buradan selam. Ben çok gerizekalı gibi kalmak zorunda kaldım. Hadi hani Jaysing şey. İngilizcen ne kadar çok akıcıydı da şey mi aldı? Böyle anlamsız. Zaten bir cümleyi 3 defadan aşağı tekrar ettirmiyorum. Sonra slowly diyorum. Bir daha tekrar ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> slowly mi dedin? Valla bir iki yerde slowly dedim. Düz lise de deseydin sonra. <gülüyor> dedim ya straight college dedim. Baktılar böyle straight college. Straight dedim. <gülüyor> straight <gülüyor> falan dedim yani. Experimental. <gülüyor> lise deseydin. <ya. gülüyor> aslında öyle Sen dedim. Sen döneme lisesi değil misin? Hayır canım süper, Şimdi ha, süper Aa, lise de. Süper lise kavramı orada olmaktan. Süper olmadı. desen daha hızlı söylüyse kadar. <gülüyor> daha fazla şey yapmak istemedim. Kendimi de ve etrafımı da mağdur etmek istemedim. O yüzden düz lise anlamına gelen straight. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitir kartın diyebilirdin Fahir. Böylece Vallahi ya. büyüdüğün ortaya çıkardı. Aha aha. Ah, Valla. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Biraz sizi dinleyelim biz. Teşekkür ederim. Neler oldu neler bitti. İskoçlar gerçekten hakikaten İskoç. Onu söyleyeyim. Bir orada şey yaptım onu söyleyeyim size. Büyük yatırımım var. Ee, <gülüyor> Öncelikle teşekkür ediyoruz. İskoçya'ya büyük yatırım yaptım. Ee, ve bunu da ilerideki yıllarda ilerideki yıllar ne demekse yani bunu 43. Tabii Türkçen de şimdi şey oldu Fahir yani. Ya biraz. Sürekli e, İngilizce İngilizce. Çünkü gerçekten değişiyor. Hem İngilizce hem araba kullanırken büyük sıkıntılar yaşıyorum şu anda. Adaptasyon sürecindeyim. Ki İskoçya'da hiç araba kullanmadın. <gülüyor> yani. <gülüyor> ona, ona rağmen <gülüyor> ona rağmen araba konusunda yani büyük sıkıntı çekiyorum. Ee, bu Mark'ta yaşadığımız hadiseyi yaşamamak adına e, biliyorsunuz Zamanında yani mark diye bir kavram Bugün... ha Mark'taki... Tamam ben mark diye düşünüyorum ha mark mark çünkü Türkçe aksanını da bozum ya, ya. ya. Değil. <gülüyor> ya. E, markta e, yaşanan sıkıntı tekrar yaşanmasın diye e, ne yaptın pound topladım. Aklımızda pek çok soru var. Anıların biraz zayıf mı ya? <gülüyor> Dur bakalım <gülüyor> biraz daha dinleyelim de. <gülüyor> Bence de yo, yok, yo, güzel. Ya vallahi hakikaten güzel. E, o, ben 20 bitince markda yaşanan sıkıntının ne <gülüyor> olduğunu tam olarak anlamış oluyoruz. Şimdi markda arıyorsun bulamıyorsun. E, bu poundunda bir eski pant var, bir yeni pant var. İskoçya sağ olsun eski pant konusunda baya bir şey. Bir tek İskoçya'da da geçiyor. Yani başka yerlerde de geçmiyor. E, onlardan bir miktar geri getirdim. 20 pound kadar bakıyoruz işte onu değerlendireceğiz inşallah. O insana en büyük ne şey veren şeylerden biri. Valla yani öyle sen giderken bir pound miktarında bir, bir bir miktar pound aldın gittin değil mi? Tabii 25 pound kadar aldım gittim. <gülüyor> 20 mı poundlu <gülüyor> 20, poundla, 20 geri... poundla geri döndüm. <gülüyor> geri döndün. Geri döndüğün zaman o gittiğin yerin parası cebinde kalıyorsa bir garip bir Başarılı, bir neşve Bir neş... başarılı hissettim tabii, değil tabii mi kendini Nasıl değil misin ya Hem yani başarılı hissettim Miktar önemli değil bir de olurdu. Sonra geldim burada bozdurmaya çalıştım Bozmadılar Nasıl bozmazsınız dedim Bunlar burada geçmiyor dediler Nasıl geçmiyor dedim Efendim geçmiyorlar dediler Ya 20 pound veriyorum size Niye geçmiyor falan dedim Üstünde kraliçe yok mu Kraliçe yok ha. Şeyler var Saçlı saçlı adamlar var Yine sen Türkiye anısını anlatta Fahir. Evet arkadaşım. Ya ama Türkiye'de <gülüyor> öğrendim. Ne bileyim yani ben aslında. İskoç senden. İskoç anısı nasıl bir şey istersiniz? Bir kere iriler onu söyleyeyim. Baya erkeği, kadını besili. Böyle maşallah hep etiyorlar. Ee, o yüzden de gayet sağlıklı kan fışkırıyor. Siyasi konulara girdin mi? <gülüyor> ya onu sordum bir ikisine. Siyasi yoksa sağ sola bulaşmanın gittim ben okulda. Bir abi böyle bir 10 dakika mı? falan bir şeyler anlattı ben de thank you dedim. yani onu ilk günden öğrendin galiba thank you. Tabii thank you'yu ilk gün öğrendim. Slav'la aynı zaman düşündüm. Failsin <gülüyor> ben. <gülüyor> Vallahi maceralar maceralar. Çok güzel, hoş geldi. Çok hızlı, gerçekten de gidilmesi, görülmesi eee şiddette tavsiye edilir. Tam dünya gündeminin trollendiği günde sen dönüyordun herhalde. Değil evet. mi? Onu orada yaşayamadın. Yurt dışında yaşayamadın. Ne, ne oldu Takip edebildin ma mi? Evet. Ma maalesef. Amerika'yı Kolombu bulmadı diye. Ha Amerika'yı Kolombu mu Orada da konuşuluyordu. Konuşuldu mu orada? Uçakta falan baya bir konuşuluyordu. Tebrik ettiler mi? <gülüyor> tebrik ettiler. <gülüyor> Şeyleri, Türk ve Müslümanlar var. Onları tebrik edelim Amerika'yı buldunuz diye. Valla işte o konuda onlar da şeyler. Şu anda kararsızlar. Aynı şeydeki gibi işte. İskoçya'nın bağımsızlığındaki gibi. ikiye bölünmüş durumdalar. <gülüyor> Bakalım hangisi. Onunla da bir şey yapacaklar galiba. Bağımsızlık çok güzel falan deseydin sen. Ya biz dedim çok rahat. Keyifli kendi kendi pasaportumuz var falan dedim bizim kendi. İsterseniz biz kraliçeden sabah akşam bahsedin. Biz yapıyoruz deseydin mesela. Ne yani hem işte. bağımsız ülkeyiz hem kraliçeden bahsediyoruz. Orada da çok büyük saygı ve sevgiyle kraliçeyi de seviyorlar. Ne yalan söyleyeyim onu da söyleyeyim yani. Gördün mü Görmek... şeyi? Neyi? Kraliçenin yazdığını şöyle uzaktan biraz bir parçasını gördüm. Evet. Yani. Hep sıvalar dökülmüş. Onu işte yazdık. Uzakta olunca böyle oluyor. Ya, canavarı gördün mü Fahir? Canavarı görmedim ya. Maalesef Madness, canavarını görmedin mi? Maalesef o sadece şey a, pazar günleri görebiliyorsunuz. Nasıl? Öyle pazar bir mesaisi varmış canavarın? Pazar günleri. Açığız sadece. E tabi şimdi hafta sonu herkes çalışıyor haftaya kim ne zaman görecek? Hafta sonu herkes çoluğunu çocuğunu alıp canavarı görmeye gidiyorlar. canavar da işler falan canavar da zaten artık şey canavarlığı falan kalmamış. Yaşlanmış mı? Yani, yani yaşlanmış mu nis bir yapısı var. Bir tane mi var ondan onlar bir gölde aile olarak yaşıyorlar. Aile olarak ama hep birbirlerine benzedikleri için şey yapamıyorsun yani. Ama değil, hepsi canavarımsız zaten. Yani, yani, o yüzden tabii. bir sıkıntısı yok. O zaman biraz and Rollar dinleyelim. Sonrasında da tekrar anılarla gündemlerle suyunu ulaşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Esprilerimiz şakalarımız da öyle Buyursunlar Ay, vallahi ben gündem dışıyım o yüzden siz bana e, şey yapacaksınız, mihmandarlık yapacaksınız e, ve bana öncülük edeceksiniz. Seni mihmande edeceksin. Beni mihmande eder misiniz? Mihmandır. Tabii ben şöyle bir özet için Fahir, en son konuyla beraber başlayalım çünkü dünkü gelişme ama e, senin olmadığı günde itibaren kabaca toparlayacak olursak e, Amerika'nın keşfi konusunda tarih yeniden yazılıyor. E, bu, bu başlığımız var. Deniz Seki yakalandı. Ay, evet, evet. Ee, o bir konuşuluyor ülkemizde ee, Ondan sonra e, Ve 36. Vodafone İstanbul Maratonu Dün gerçekleşti ee, Koştu bütün İstanbul. Bütün İstanbul. İstanbul Türkiye'den koştu. de bir şey. Haldır, aldır, aldır, aldır. Oraya, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan. Yardır, yardır, yardır, yardır. 10 kilometrelik bir koşu muydu Oktay? Etap etap. 10 etap. var, bir de 30'u var galiba. 10 var, 30 5, var. Bir 5, 5 de var Bütçene galiba. Bütçene göre. Bir de yürümek isteyenler için de ayrıca... Bir yürü, yandan, yandan bir yer Yürüyerek yalnız. geçmek isteyenler için de bir şey var. Ee, bakıyorum şöyle... yürüyenler e, çekilsin, kasıyor demiş koşanlar. Ondan sonra 15 kilometrelik bir etap varmış. Ondan sonra Elvan Abeliges'e... Ee, yarışı uzun süre lider götürmüş, beşinci olmuş. Yarışı uzun süre lider götüren Ümüt Kiraz altıncı sırada. Ha, şeyler de profesyoneller de şey yapmış. Sporcular Sonuçta da katılmış Tabii para da var. Ondan sonra güzel bir maraton olmuş. Anladığım kadarıyla pek çok fotoğraf gör gördük dü. Şeyde e, internette de Ankara'dan giden e, arkadaşlarımız dinleyicilerimizde olduğunu ben biliyorum takip ettiğimiz kadarıyla. Ondan sonra 118 ülkeden rekor sayıda sporcunun yarıştığı maraton Sultanahmet'te ne olmuş olabilir? Nihayetlenmiş, Nihayetlenmiş olabilir. olabilir. Ee, erkeklerde ilk kez e, bir faslı kazanmış Hafit Çani galiba ondan sonra kadınlarda da Etiyopyalı bir e, atlet kazanmış. Bu maratonu tebrik ediyoruz. Valla yürüyenlerin çok sağlık. büyük neşve ile dolduğunu... Gelenlere, yürüyenlere teşekkürler ya. Ne olacak sonuçta? 150 bin kişi yürümüş. Maşallah. 150 bin kişi yürümüş. Olay sonra... falan çıkma yok, bir şey yok. Yok bir tavla evet, oynayanlar efendim. varmış bir şeyde köprüün üstünde. O tabii bir insanın şeyi espri ölmeden önce yapılması mı? gereken yüz şeyin arasında köprü üstünde tavla oynamak. Vallahi espri olarak mı yoksa bir daha bir şey yapamayız bunu falan filan diye. İşte ölmeden oraya... önce yapılması gereken yüz şeyin arasında. Evet o da, o da olabilir. Öyle demişler. Onu listede, listede. Biraz zayıf bir bilmiyorum. listeymiş ama olsun yani önemli değil ölümlü dünya demiş adam. Bir daha ne zantalı olacağım. Aslında köprü öyle yakalamışken yapacaksın her şeyi. Ne yapacağım başka? Mangal. Mangal yapabilirsin. Köprüden aşağı tükürmek isteyenler olabilir. Çünkü bir daha nereden şey yapacaksın? Doğru. Onu yapmak isteyenler olabilir. Ondan sonra ve dün Kazakistan maçı vardı. Ee... Evet, onu biliyorum. Onu yani biliyorum. Dedim, onu öğrendim. Avrupa Şampiyonası 2016 grup elemelerinde ilk 3 maçta biliyorsun. Puan alamamışız. Ege sen de bilmiyorsundur biliyorsunuz. Ee, puanımız yoktu. Ee, dün ilk puanımızı aldık. Dün ilk puan ya da puanlar. Puan ha, yok puanlar. bir beraberliğimiz varmış. Dörde yükselmiş puanımız. Oo, i̇yi iyi bayağı güzel. iyi. Dün üç, bir, e, İddiamızı yendi. koruyoruz diyebilir miyiz? Türkiye, Kazakistan'la ilgili e, çeşitli başlıklar... Var. O esas orada Volkan'ın şeyi var. Evet o konuşuluyor. Evet Volkan Demirak. bir yapmış? Ne yapmış dediğim işte ısınma sırasında. Maç başlamadan maç önce. Maç başlamadan önce ısınma. Tabii esneme gelme dediğimiz <gülüyor> hareketleri yapmak son derece önemli. Pilates. Sağ, evet pilates. Çok güzel. Çıkmış sahaya pilatesini yaparken o esnada e, tribünlerden kendisine sinkaf ediliyor. Kazaklar tarafından mı? Hayır, <gülüyor> bizim e, seyirciler tarafından. Niye onlar da ediyorlar milli maçtan önce volkana küfür? Yani işte ediyorlar, ediyorlar. E, tabii ki hepsi de bir kısmı ıslıklamış, bir kısmı işte küfürlü falan. İlk başta volkan volkan Fenerbahçe'nin kalecisi. Fenerbahçe'nin kalecisi. Yanlışımız olmasın. Ondan sonra bir süre sonra Volkan'da dayanamıyor ve ne yapıyor? Maçı terk ediyor sahaya çıkmadan. Maç başlamaların içi. Ev, evine gitmiş galiba değil mi? Evine gitmiş de sonra geri gelmiş galiba. Emre ile beraber geri gelmişler. Ondan Emre gitmiş almış evinde Abi saçmalama ya gel falan. Vallahi o noktaya gelmiş. Hoca falan da ikna edememiş. Fatih Hoca bile ikna edemedikten sonra. E, Artı Hoca'ya kim ikna edecek e. Yalnız e, Brezilya maçından sonra Kazakistan e, Zaferi e. Büyük bir moral oldu herhalde Tabii. Moraller şu anda tavan zirvedeyiz yani. Dün çok güzel bir yorum gördüm ben Twitter'da Şimdi hatırlamıyorum yani kusura bakmasın yorumun sahibi ama e, Şey diye yaz, yazmıştı Kazakistan'la oynasak hep Aslında fena takım değiliz diye Hakikaten çok mantıklı Skora bakıyorum skor da güzel e, maç... Oyun güzel miydi? Oyunu ben izlemedim. Oyunu mal, bilmiyoruz onu. Güzeldir muhakkak. Ama iyidir tabii Öyle ki. Öyle güzel futbol, ya. yani... bol gollü, efendime söyleyeyim adeta bir gol şöleni. Demek ki iyi öğrendik Brezilya'dan. Nasıl gol atılıyor? Böyle böyle vuruyorlar. Abi bak böyle böyle vuruyorlar, vay ben kaleye dibine, gidiyorum diye. Dibine ya. varınca bir de orada pis oynamayı şey yaptı. O çünkü e, Fatih Hoca yasaklamıştı pis burun vurmayı. Vurmuydu? Abanma, şey. abanma da yasak abanmayı Dünün serbest tabi tabi abanma ve pis serbest olunca dün ilk sonuçlarını aldık sonuçları zaten. aldık yani demek ki böyle devam tak, edersek pis burun ve abanma bence serbest bırakılsın şimdi ne olacak önümüzde ne maçlar var Vallahi maç veya maçlara bakacağız var değil mı daha doğrusu e, maç önümüzde <gülüyor> mi bakıyorum hemen var evet ne daha zaman? önce bizi yenenlerle bir daha mı oynayacağız saat 21.45'te Hollanda Türkiye maçı var ne zaman Ha, 28 Mart 2015 Ha. O bayağı var o zamana Daha kadar var. yatışmıyor. O zaman kadar <gülüyor> pis burun çalışılırsa. Gayet rahat yenmememiz için hiçbir neden yok öyle söyleyeyim. Hollanda. Port Bundan sonra portakallar düşünsün. Hatta başlık bile hazır. Portakal kasası dağıldı. Aa, çok güzel valla. İnşallah bu başlığa uygun bir futbol da çıkar. İnşallah, Bence inşallah. bu başlık ziyan olmasın. Her şekilde kullanılsın. Yani bir yerlerde kullanılın canım ne olacak? Tabii yani bir şekilde kullanılsın. Çünkü Kazakistan'la ilgili çeşitli başlıklar. Ben bugün yakalayamadım. Senin elindeki gazetelerde var mı? Gazete veya gazetelerde Faiz ee, Var mı Kazakistan'da Çünkü Kazaklı falan bir başlık bekliyordum ben. Bugün şöyle bakıyorum yok. Hani kaza, Kazak kalın geldi kaza falan. yırttık falan filan yani, gibi. Böyle. Yani yenilseydik vardı bir şeyler de. O, o, o, o, geldi. Da kazak kalınca döndürüldü mü kazak terletti, e, kazak battı, an, yani kazak daladı. Hayır, o yenilseydi öyleydi. Hakikaten. Ya da berabere kalsaydı. kaza çünkü... yırttık falan da saç mı olur? Niyeyi yırtıyor? Kazaydı her. Daha çok bizimkinde şükür üstüne, şükürler olsun. Niyeyi? Kazan. Yok canım kazandık o, anlamında. O eski başlıklar ya. O <gülüyor> depodan <gülüyor> depodan mı çıkarıldılar? Depodan vallahi Hakan şükürlü dönemden herhalde. Şeyler. Uzun zamandır şey olmadığı için galibiyet olmadığı için herhalde böyle bir şey girderim demişler. Rahat gidelim. Neyi? İyi ki kazandık. Yaşasın biz kazandık. Ay ve Japonya Japonya'da e, ekonomik durgunluk var bu aralar. Eyvah eyvah eyvah. E, ama e, tabii ki e, demir tren ve e, manyetik trenler ki onların da onlar çalışmaya devam ediyor. Shinkansen diye geçer. Shinkansen'lerdeki gelişmeler durmuyor durulmuyor. Neydi, manyetik, ne manyetik ne manyetik ne ya? Ya işte sür, sürtmeden ha, rayın üstüne. Manyetik tren dediğin o mu? Hı hı. Ona başka bir şey deniyor canım. Daha güzel bir adı vardır onun. Manyetik tren ne ya? Mıknatıslı tren mi? <gülüyor> Bunu nasıl havada tutuyorsunuz mıknatıslı? Benim bildiğim Japonca Shinkansen veya Mikiyama deniyor ikisinden biri. Ee, sen niye, hangi kelimeyi arıyorsun? Fire. Ninja ben mı? Yani Ninja tren. Ni daha güzel daha havalı. Eminim yani ben şimdi Japonca'ya senin kadar hakim değilim ama daha onu güzel telaffuz eden bir şey vardır. Dün e, yeni bir e, 500 kilometre hıza ulaşabilen e, Shinkansen devreye girmiş. Hmm. İlk test sürüşü yapılmış 100 kişi e, 100 yolcu. olmuş ancak. Deneme sürüşüne çekilişle katılmışlar 100 He. yolcu. Ondan sonra bir yerden bir yere gitmişler. 42.8 kilometrelik bir e, mesafe iki şehir. E, bunun arasındaki deneme sürüşüne e, katılmış bu 100 yolcu ondan sonra bakayım kaç 8 gün boyunca devam edecek toplam 2800 şanslı tren meraklısı bu son teknoloji ürünü trenle yolculuk etme şansını elde edecekmiş o, şans. o. 500 kilometre hızda giden tren Japon'u şaşırtır mı ya? Vallahi demek ki şaşırtmıyor da seviyorlar yani. 300 falan zaten bunların yani en yani. bildiğim kadar. 300 350 falan 150 fark eder beyge. Bizi götürseler mesela ana bayağı şey falan diye. Bizim kıyaslayacak daha çok şeyimiz var yani. Niye canım bizim de hızlı trenimiz yok mu? Sen hiç hızlı hızlı tren... Bak Oktay gidiyor geliyor Konya'ya onunla. Var. Var dediğim. O bizim zaman bizim de gitmemize treni. gerek yok demek. Ki. Üçüncü dünya ülkeleri gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hala çok meraklısı var Japonya'da. Yani, e, pek Japon çok, tren sever Pek oktay. çok başvuru olmuş. Yüz yolcu katılacak bu yüz yolcuyu çekilişle belirleyeceğiz falan demişler. Yani binlerce başvuru olmuş Japonya'dan. Ben denemek istiyorum ben denemek istiyorum diye. Yani Demek ki hakikaten olarak... durgunluk var. Çünkü benim bildiğim Japon'un başını kaşıyacak vakti olmaz. Bir de bayram falan yok ki bu Japonlarda. Yani böyle bir bayram olur, bir tatilde mesela ücretsiz olur şinkansenler. Mesela Tabii doğru. 12'ye kadar bir mesela 3 gün boyunca artık bayramın uzunluğuna bağlı olarak öyle bir şey de olmadığı için ancak böyle 40 40'ta yılda bir şey olacak da çekiliş olacak da oradan denk gelecek. Japonlar ilk defa hayatında çekilişe girmişler. Sırf onu heyecanlıyor. kazanmak önemli değil, çekilişe girmek. Çünkü çalışmadan kazanmayı biz kafamıza sokamadık demiş diyemiş. Hadi bu anı ölümsüzleştirelim diyerek fotoğraf çekilmişler. Birlikte çekildiği fotoğraflarla. Japonya'ya hayırlı yolculuklar. Who My Generation radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu şarkı çok güzel. Bunu gene dinleyelim. Bu bizim şarkımız olsun. O, bak, efendim. Bakıyorum Ege. E, Fahir İskoçya'dan geldi diye hep şarkıları <gülüyor> çarkıları çalıyorsun. İskoçya'dan <gülüyor> şarkı. Abi He? çok popüler bu şarkı. Şarkılar biraz slow slowly slowly çalıyor. Sözlerini anlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bu ha yayındaki ha bu hani yan yana olduğu zaman böyle bir adam diğerin şöyle dirseğiyle hafif dürter ya he. <gülüyor> falan he. gibi öyle ha sevgi dinçler İskoç çıkardık sizi bazı sesler çıkardık <gülüyor> buyurun devam ediyoruz İskoç anları fazla şey oldu yoğun yoğun yoğun İskoç anları dinledik. E, v gelelim o zaman açık arttıрма dünyasına. Evet Heh. kaç ne kadar ne veriyorsa iki katını teklif ediyorum oktan. Maalesef satılmış Faiz. Hadi be. Ne satılmış ha? E, Napolyon'un şapkası. Abi en çok istediğim şey havada şimdi tam çok havalı olacaktı ya. Vallahi soğuğu anlamadım. Napolyon da mı şapkasız hiç Ha yok gördük bir de gördük gördük. fotoğrafı mı? Yani, Kafolar dediğimiz tasviri var öyle. Tasvir ama genelde bizim şapkasız şikayet diyorsun, ne diyorsun, ne diyorsun. Ama izin meysin, yine <gülüyor> sizin veriyoruz. Çünkü sen bir denesin. Ha? Değil <gülüyor> mi? Ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şapka şapkasız kapalı yerlerde hep çıkarırmış şey. Hmm. Rahmetli. <gülüyor> Isma hakkında geldi. Napolyon. <gülüyor> i̇şte rahmetli Adını diye geçiyor. <gülüyor> Adını sen getir. paşa. Toprak bol olsun diye söylüyoruz değil mi? Napolyonu mu? Napolyonu. Napolyonu tabii. Napo Napolyon tarafından e, giyilen bir şapka açık Güney Koreli bir koleksiyoncu. Ya giyilen şapka diye deme o yanlamasına taktığı var ya. Ha takı takılan mı? Yani böyle kenarlarından hafif böyle uzun da bele Öyle, bele, evet. bele, bele ola. Yani işte kendisiyle şahsına münhasır şapkası diyorum ya. 1.9 milyon euro ödemiş Güney Koreli bu koleksiyoncu. Taş attık kolumuz mu yoruldu demiş Allah bereket versin. Ondan sonra e, şapka 1800 yılında Marengo Savaşı sırasında Napolyon tarafından. Kullanılmış. Her savaşa yedi şapkalarmış rahmetle. Sonra zaten veterinerine hediye etmiş. Şapkasını Aldım mı? An demiş bunu demiş ben sana hediye edeyim falan demiş. Sıktı demiş. Falan yok böyle geçerken yapışmış böyle şeye. Yalnız Süleyman Demirel'e zamanında şapkası için şey yapıyorlardı. O da öyle çok popülerdi o zaman tabii. Süleyman Demirel şapkaları ama herhalde Napolyon şapkalarından fazladır. Bakayım. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum çocukken. Gazete haberlerinde işte seçim turuna giderken 50 tane şapka sipariş edilmiş falan filan diye öyle. Hiç takmadan yeni. Tabi tabii canım yani hmm. hemen her mitingde bir şapkaydı çıkıyormuş. E bir tane ben görüntü hatırlıyorum. Süleyman Demire'nin elindeki şapkayı Vermemek almak için. istiyorlar da vermiyorlar. Orada insan. neredeyse itiş kakış oluyor falan. O son şapka mıymış? Hmm. 50 tanenin sonuncusu. En son Bu son koleksiyonun şapka. sonuncusu maalesef. İyi hmm. para ya. Valla Oktay 1.9 milyon euro dedin. 1.9 milyon euro. Marengoz Napolyon atın adı değil miydi ya? Vallahi bilemeyeceğim. Ben Amc'ın oğlunun Napoleon'un Onun amcasının oğlu vardı. Bir onu biliyorum ama atının adını bilemiyorum. Napoleon Tom Mix'in atıydı. Ben onu biliyorum. Evet. Yani Hayır, Napolyon onu, mu atı? Napoleon'un at. atının adı da Tom Mix olabilir bu hesap. Aa <gülüyor> da Marengo Savaşı diyordu Marengo'yu at diye biliyordum bunca senedir. Maalesef at Demek koşar. ki Napoleon atmış, yeni söylediğine <gülüyor> göre Marengo savaşmış. Ay bu konuyu da bağlamış ne olduk. Ne yapacak adam ya? Yazık günah ya o kadar. Adam meraklı ya koleksiyoner. Hmm. Şapka meraklısı. Şapka meraklısı. Fala, yani. 30... Napolyon hastası da olabilir. Ya e da olabilir. Ne Ata alsan alamam. Ne alabilirse şapka. Hmm. Monaco Monako Kraliyet ailesininmiş bu şapka. Hmm. Ee, bu mu yok Monaco attırma. kraliyet ailesinin ya. Yavaş Sat... yavaş satıyorlar. E hazıra dayanır falan. Dolap ya, temizliği yapmışlardır ya belki. E de. tabii bunlar ne eski. Bu şapka kimin de? Senin mi bu? Yok o Napolyon'un demişti. Ne anne, tutuyoruz Napolyon'un şapkasını sat gitsin. Valla öyle çünkü sadece şapka yani en pahalı e, parça olduğu için şapka konu oluyor ama Napolyon'un e, başka bir dolu hatırası ile beraber satılmış. Bir dolu hatırası dediğin yani işte yağlı kafası ve şeyin bütün sinmiştir ona ya. Savaşta ter çünkü sonuçta terliyorsunuz. Harekete, doğru. Hareket izliyorum. halinde olduğu için içine bir bakmışlar. Böyle beyaz, beyaz, beyaz, tuz. beyaz, tuz, tuz, tuz. Her şeye kuru temizlemeye de verilmez. Her yere. E, e, o zaman Tunçan. kuru temizleme mi var yani? Şapkanız kayboldu. Yok şimdi yani Monako kraliyet ailesi şeyden e, tabii, önce kullandım. bir temizletelim falan dese. E, olmaz tabii. Olmaz yani zor. Neyse elden çıkardığı iyi olmuş bence. Ben... Şimdi Güney Koreli bu koleksiyoner düşünsün. Ne ismi var ne cismi bu adamın da bir fotoğraf var. Olarak... Koleksiyoner e. geldik şu dünyaya koleksiyoner gideceğiz diyordu. Hem bu... o kadar para ver hem adın sanın hiçbir yerde geçmesin. Olacak iş mi ya? Bir şapkaya yaklaşık 2 milyon euro veren adamın ismi şu anda bizim... Ben dövme yaptırasım geliyor yani öyle söyleyeyim ama ismini bilmiyoruz ya. Valla salondan bir fotoğraf var. Böyle herkes bu koleksiyonerin bu parayı... Vereyim. Güney Koreli olduğuna göre kesin gözleri çekik olan biri varsa onu bir şey yap. Onu eşkal taramadan çıkartırız. Bütün kameralar, bütün mikrofonlar adama dönmüş. Diğer o salondaki herkes de o adama bakıyor. Diğer şeyler Hı. açık artırmaya gelmiyor. Ne var? Ne var? Biraz ayıp da olmuş gibi geldi bana yani. O diğerleri de bir şey alıyor yani. Onlara niye mikrofon uzatılmıyor? Ucuzlarını almışlar abi. Pahalısını almışlar. Nap Napolyon'un izmaritlerini toplamış. 7 tane izmarit. 5 pound. Önemli olan düşünmekti de demiş o izmarit alan. Yok canım Napolyon'un son sigarasını falan şey yapmışlar ya almışlar. Çakmak. Ve işte böyle biraz şey yapmak lazım ya. Tarihe geçtiğini düşünüyorsan bir noktada insan fark ediyordur herhalde. Ben artık galiba tarihe geçiyorum diye. Ondan sonra evlatlarını falan düşünerek şey yapacaksın. Olay. Klas şeyler, böyle koleksiyon değeri olan şeyler. İşte, i̇şte plastik ben Plastik çakmakla takılmayacak. E şöyle diyorum 20 pound, 20 pound diyorum. Eski pounddan 20 pound. Yarın öbür gün milyonlarca pound edecek ya. Herkes çünkü şey diye düşünüyor. Bunlar şey diye eski nasıl olsa geçmez. Yakacaklar, atacaklar. Bundan birkaç ay sonra Fahir Öyünç'ün elden çıkaramadığı pantlar diye mi satılacak müzayedede? Yok canım onun Fahir Öyünç'ün İskoçya seyahati sırasında yanında kuşağında getirdiği marklar diye şey pantlar diye geçecek. <gülüyor> e, abi <gülüyor> öyle yani bu. Öyle... Sen, evet kuşakla geldiniz Koç'a'dan onu ben anlamadım ama o Abi belimi böl... sıkıştırmak için değil mi araya? Yok böbreklerim ağrıyordu da güzel şah vardı. <gülüyor> i̇yi geldi iyi. mi? İyi geldi çok iyi geldi. Çünkü bunlar hakiki kaşmir kullanıyorlar. Bir koyun var arkadaş bir koyun var Allah yer gök koyun. O yüzden de memleket bayağı şey ete doymuş yani hepsi hmm. maşallah kan fışkırıyor. Çünkü memleket de rahat et yiyorlar ehaliyle et giren yere de dert giriyor. Fahir bir şey diyeceğim Shetland e, denilen kazak çeşidi aslında bir koyun türü mü? Evet. Shetland. Koyunu doğrudan kazak mı yapıyorlar? Bilmiyorum tüyünden mi oluyor ne oluyor? Tüyün tüyün. Yani o şey işte şeyden daha popüler ya şey canavarından. Lohnestan mı? Ha, ondan daha popüler. Peki yani. Loafer denilen mi? ayakkabı türü de İskoç mu? <gülüyor> Fahir. Shetland, Kazak ve Loafer. <gülüyor> e Shetland'da bunca yıl yani biz ülkemizde hiç öyle koyun olmadığı için mi bilmiyoruz? Bizim Merinos'tur bildiğimiz. Ay, tabii canım. Ya Merinos? Um Karaman. Bilmiyoruz. En Karaman. fazla Horstein'ı biliriz. Yok yok. İnek Shetland yani. bir koyun türü. Koyun Shetland türü mü? Shetland, İskoçya'da bir koyun türüymüş. Işte Nasıl Vefa İstanbul'da bir semt adıysa. Bir de bölge mi aynı zamanda yoksa o... Yani e, oraya or geçiyorsa Shetland diye geçiyorsa işte yani o yüzden bir koyun or ülkesi diye geçiyor. şey olan doğan koyunları. Orada ülkesi. doğan koyunlara Shetland ama mesela, koyunlar diyarı Shetland'ımıza hoş geldiniz mesela, mesela baba, belediye başkanı. Baba tarafı işte e, Yorkshirelı, anne tarafı Shetlandlı. E, o zaman Yorkshire nerelisin? Yorkshirelısın. Maalesef o zaman Shetland olamıyorsun. Yorkshire mı? Yorkshire mı? Fire. Yorkshire. Yorkshire, ya, Yorkshire. Bu kazak zaman içinde Yorkshire. <gülüyor> Damla Hanım hatırlatmış. Aman Montafon inekleri unutulmasın lütfen demiş. Ne kadar Can güzel. bütün inek türlerini sayacak olsak burada <gülüyor> şey. <gülüyor> Hayvan vallahi ene muskülene döneriz yani. Bugün saymamız lazım şey Saymamız lazım da ben inek türü olarak Montafon, holstein Holstein, Ondan sonra başka, Karakız. da yeni çıktı ya. Nasıl yeni Yalnız, çıktı ya? Olur mu canım? Yılların Hoştani yeni yok. çıktı. Amsterdam'da Hoştani'de film ha, bile tam vardı. Işte. Tamam tamam. Hoştani Montafon. Montafon değil miydi Amsterdam'dan yani? Yoksa Amsterdam'ın iki tane mi şeyi var? Montafon nerenin? Montafon. Alman. Montafon. Alman be Oktay. Yani Alman şöyle mi? binlerce yıllık Anadolu'da bir Anadolu ineği var Kara kızı Var Karakız var işte. Karakız. De Montafon diye geçer doğru falan Alman. <gülüyor> Bakayım inek türleri ne deniyor ona ya inek türleri diye mi bakayım sığır türleri diye aradılar sığır istersen. türü diye bak valla çünkü dişi erkek diye inek diye o, şey sığırlara ayırdığımız dakikaları reklamlarda değerlendirirsek de sığırlara öbür tarafta şey bakarız biz modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar ne dediysiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili severler girdik bir konuya şimdi e, bir, tamamlamadığımız için konu... sorular geliyor tabi Buyurun sorularınızı alalım korktuğum konu inek çeşitlerini mi sayacağız program sonuna kadar maalesef hangi yaşta ne ad verildiği de irdelense programda demiş Ali ya, Bey. onu biliyorum düvesi müvesi falan diyorsun değil mi? yani düvesi düveyle bitmiyor ki fahir ah keşke yani, işler düveyle bitiyor olsa düvesi var efendim ne bileyim tosunu var bunun buzası var falanı var filanı mandaya var mandaya kadar gider yani bu manda başka hayvan değil miydi ya Manda, manda başka, başka. hayvan <gülüyor> Ben en net mandayı biliyorum saçlarını böyle ortadan ayırmış <gülüyor> gibi bir havası olan manda, manda ne güzel sıyrılmış değil mi bu, o... bütün sır diyorum. Arkadaş ben manda beni, beni ayrı şey yapın manda, Mandayı ben görsem bilirim yani bu manda diye Ama yani hangisi Diğerini ayırt edemiyorsun buza, buza hangisi şey tosun düe onlar tartışmalı Boy da ayırmakta. Sana düve gelen mantosun olur. Yani o tamamen biraz da bakış açısıyla alakalı. Bir de mandanın şeyini biliyoruz, yavrusunu biliyoruz. Mandayla camış aynı. Onu biliyoruz, değil mi? Bilmiyorum ama bir de malakası seni ben... mandam diye sevmek yerine camışım diye severdi. Daha çok şey yaparsın. Camışta <gülüyor> bir sempati var da manda'da yok da. Ben bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse bilmekte de... Hayır şey, öyle deme. Aa, bağnazlığım gör, tuttu. Göreceksin bir tane büyük baş hayvan göreceksin mesela sokakta. Ne olduğunu anlamayacaksın? Doğru. Doğru. Yani. O da bazen gerekiyor. A ama camışlar ne? geçiyor dediğinde nereye bakacağını bilmiyorsun. Biliyorsun zaten Ankara'da böyle başı boş gezen mandalar mı istersin camışlar mı istersin düveler mi? Baş değil. Çarşı izinde çıkmış. Büyük baş. Çok bozuluyorlardır ama yani mesela bir malak ona aa bak buzağa bak falan desen bozulur yani. Şey Yalnız ben yani. malam der. <gülüyor> evet yani. Malak da niye malak demişler ya yani böyle daha böyle yani bazısına çok sempatik olmuş bazısına böyle çok bilimsel gibi duruyor yöresel duruyor bazısı da böyle şey sanki şey ne derler ona e, incitici bir tarafı var yani malak dediğin zaman ne bakıyorsun malak malak Hı. yani cümle içinde kullandım pazardan malak aldım bu da başka bir cümle içinde eğer kullanmak istersen hayvan lazım. pazarından hayvan pazarından yani öyle de malak da şey mi ya böyle boynuzları böyle ortadan geliyor. Saçlarını ortadan ikiye ayırmış gibi bir havası. Özel ne? Sen büyük başları saç tipine göre Hı. ayırmaya çalışıyorsun Yok mandadaki galiba. en büyük özellik benim kafamda o. Yani mandada böyle baktığın zaman. Sen bir, bir zaman... mi gördün? Yo. Yo manda öyledir ya. ya, ya boynuzları saçlı değil ya. Boynuzları şöyle tamam, saç, boynuz ortadan ayrılmış. şeyini ama o saç tipini de saç etkiler gibi abi. Saç tipi gibi yani. yani saç tipi. Dip gelmiş <gülüyor> manda. Öyle mesela böyle. Bakımsız. Kırpma kes, kesemez yani isteyen manda. Mesela kırpma ben dediği kahkül bırakamaz. Kahkül bırakmak istiyorum. Bırakamam çok özür dilerim. Mandolara <gülüyor> da kırmak şey istemiyorum ama. Doğru. Yani İster. Yani bilgi gönderen şey. var mı yoksa sorularla Josh'la soru mu yani? gel? Herkes merak ediyor galiba. Soru Bir öküzü sonra. biliyoruz değil mi? İyi diş edilmiş boğa öküz deniyor. Evet. Sen boalık yapmak yapmak için çok şey değilsin. Biz senin gücünü, kudretini, kanı çekmede kullanalım. Şimdi ine, ineği biliyoruz zaten. İneği biliyoruz. İnek yani Şey öküzü biliyoruz. Öküz onun beyi olur. Bu beyi, da... beyi de olamıyor artık. En iyi arkadaşı oluyor, anladım. 50 olur. Yidis edildikten sonra ha, sadece öküz, iyi beraber diyorsun. alışverişe gidebiliriz falan. Ha, tabii en iyi. Tamam, şey kankası diyelim. Tamam. Boğa, buza, buza var. Melek yavrusu, İneğin melek yavrusu. Melek yavrusu, buza. Boğa ile me, e, ilk bir süre melek yavrusu buza oluyordu. Ondan sonra. E, düve düve ki düve diye geçer. Ondan sonra tosunun benim veya tosun oluyor. Hayır ondan sonra değil. Ya düve oluyor ya tosun oluyor. O düve ile tosun arasındaki incecik çizgi bana herhalde tosun, olan... erkek. tosun erkek olan işte dişi şey. olan da düve. Düve olan da dişi evet. evet tamam. O, ondan sonra onlar var. Başka ne var? Bunların ee, yavru hali neydi unuttum ben tekrar. Bıza. Bıza. Bıza. bıza. bıza. Dana, hepsi dana sığırdı, değil yoksa? mi? bunlar sır sınıfı. Sırgiller. Sır. Dana peki? Şimdi şiştik. <gülüyor> dana dişisi miydi? Dana dişi olur mu ya? Dişi dana. Ha, da. Tamam. Şey galiba. Ha, galiba işte o küçük bu şey kısmına yok. dana deniyor. İneğin. Dana kadar oldun. Ha onun galiba işte. İneğin etlik et için kullanılanı bunu doğrudan keseceğiz dediğimiz dana. Süt danası dediğimiz şey. Ha yok. Süt danası dediğimiz sütten kesilmemiş dana. Şimdi bir dakika. dakika öküz mı? altında buzağı aramak şey değil mi? Abisle e. iştigal. saçma evet, O zaman buzağının sütten kesilmemiş bir hayvan olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Anlamış olduk. Aha. Değil mi? Dana o zaman dana, dana da... galiba e, kesilecek ineğe dana deniyor. Olabilir. Ya Sütünden gelmiş. hiç faydalanmayacağız biz bunu. O zaman bu... düğenin bir üst bir, bir tık yaşlısı mı? Düğe ile alakası yok. Düğe işte sonra. Işte Düğeden sonra 6 ay mı ne? Ya tosun ve düve oluyor. Şey bunu tamamen atıyor olabilir. Hayır. Düvelikten tosun ve boğalığa doğru bir yatay geçiş var. Hayır canım. Düğe dişi olan söyledik ya. Düve. işte tamam pardon. Düve e, dişi olan buzağdan ufak, ufak sonra olan, diyorsun. Ha, buzağdan sonra. Ha, ufak olan var. bir şey öbürü... Bana bir ufak buza. Buzağ, Arkadaşlar siz ne oluyorsunuz? düve, nasıl? düğeden sonra inek veya dana olacaksın. İnek olursan bir süre daha sütle takılma şansın var. Takılıyorsun. E ona ne sertifika programına mı gidiyorsun? Yok canım eğitim, tabii. Eğitim, eğitim var. Şey alıyorsun canım sertifikasız, üretemezsin. Bence her büyükbaş hayvan kendinin ne olduğunu belirleme hakkına sahiptir. Az çok ağalda kendini belli ediyor zaten boğa olacak hayvan. Ben biraz öküzdüm mesela ben öküz kalırım da bu arkadaş boğal olur diye Acaba Tosuna mı deniyor ya Dana? Erkek <gülüyor> olanı mı deniyor? Yıprandım ya valla bak yıprandım merak etmeyordu Ay yarın öbür gün çiftlik hayalin yok mu senin? Tamam hepimizin bir çiftlik hayalini Gireceksin hayal... ağla ondan sonra hangisi Ben söyleyeceğim hangi... sen sen sen benimle gel. Diyeceksin Yani <gülüyor> şeyleri büyükbaşı <başlarım> hayvanları mı diyeceksin? <gülüyor> Büyükbaşıları diyeceğim Küçükbaşlar küçük küçük kenara ayrılsın büyük başlar sen sen sen benimle gel Bak ne kadar güzel işte hiç şeye hmm. gerek yok duva, du, du, duva mı? Du, düve, düve miydi, buza mıydı? Konuyu genişletmek gibi olursam ama Kenan Bey şöyle demiş bir de yak var demiş. Oh, Tibet ya sığırı. başka hayvan. Yaktı. O başka hayvan yerin konu <gülüyor> kapandı. <gülüyor> e tabi canım şimdi kafamızı karıştırmayalım zebra da var ona bakarsa. Tibet sığırı ama o da işte şey ya. Ya Tibet'in sığırı mı olur bırak Allah aşkına bak. E, canım, o, o, o zaman arada... ırklara bakalım. Müsaade o, ederseniz. Oktay bir ırklara bakıyor. Ne yazdığını S merak ediyorum Google'a. Onu merak Ezer. ediyorum. Örkler. <gülüyor> göndermiş dediğimiz <gülüyor> sağ olsun. <gülüyor> Sığır ırkları diye göndermiş. Sağ olsun. Holstein. Onu tamam. Biliyoruz. biliyoruz. Tamam. Ney? Nereli? Bildiğimiz o. Memleketi sen nerelisin diye Orlanda. sorun. Sen ne cevap vereceksin sığırı? Hollanda. Hollanda'nın Hollanda Frisyan bölgesinden. Frisyan'dan. Bir şey. Hı -hı. Eyvallah. Tamam. Ondan sonra geçiyorum. Montafon. E Montafon var. Evet oradan devam edelim. Ney anavatanı? Almanya. İsviçre ve Avusturya Ama Almanya'dan da geliyor Almancası var tabi doğru Çünkü Yahçep'e bağladığımız için Ama aynı zamanda Bu Montofo'nun Karacabeyli'ye yetişeni de varmış <gülüyor> Eyvallah abi Ondan Babası sonra... Karacabeyli herhalde Oktay. Sonra Simental Simentel. Peynirden düşünün. Simentel sığırı nereli olabilir? Emantel. E yani, yani İsviçre hayvanı. <gülüyor> Bravo. İsviçre hayvanı. Ee, Simentel'den etken. yaptım emanteli diye İsviçre Türküsü var. Aa e acaba oradan mı geliyor? Tabii. tabii, tabii Onun üstünden tabii. mi emantel? Tabii. E tabii ki. Simantel'den emantel olur. Başka ne olacak? Doğru. Kaşar mı yapacaksın? Jersey sığır ırkı. Aa Jersey'deyiz. Where ne? are you from? I'm from Jersey. Jersey'deyim Ezel'den. Adından da belli. Jersey adası. anavatanı. Yani İngiltere, Fransa arasındaki... O güzel New Jersey'de olabilir mi ya? Yok yok değil canım Bildiğin İngiliz hep... mi? Tabi tabi Ondan sonra bakıyorum Hereford sığır ırkı Hereford İngiltere Where from? I'm from Hereford Hayır <gülüyor> sure. bak bunu sen söylemedin Bunu seni söylemen lazım Ana vatanı İskoçya olan Angus Angus tabi Aberdeen. ya Aberdeen Aberdeen Angus Aa, O da sığırdır ama Bu Avustralya'da değil miydi ya Angus? Oradan August? gitmiştir no, canım buraya No no sir No sir İskoçya'dan Avustralya'ya gitmiştir Ne olacak? Şuradan şurası ondan sonra hep İngiltere ya hep İngiltere demek ki sığırın beşi İngiltere futbolun beşiğinin İngiltere olduğuna inanıyorsunuz da affedersiniz büyükbaş hayvanların beşi İngiltere Limuzin diye sığır ırkı da var o da Frans Fransızmış ooo Limuzin ondan deniyor arabalara demek ki yani limuzin i̇ri, iri İri iri arabalar Aklı... bunlara limuzin diyeceğiz mesela bizde balina kasa diye geçer ya bazı arabalar tam balina kasa yalnız bu işte tam işte değilim. yani görsen sokakta görsen de sokakta görsem hayran kalmazsın ne derim? Beyefendi derim. <gülüyor> Şapkamı çıkarım olmamasına rağmen. Hem süt hem et yönü için beslenen et, limuzin bir numara, ırkı süt. sığırlar. Etimden de sütümden de demiş. Genelde boynuzsuz olurmuş bunlar. Bunlar kabaca sığır ırkları olarak. Herkes çalışsın e, yarın, yarın bir tamam. sınav yapalım. Sınav yapalım. Yayçep sınavımızda çünkü sertifika programı yarın sona eriyor. İrem Sınavda Hanım boş. demiş ki kömüş var bir de demiş. Şimdi herkes yine eline taktığı isimle şey yaparsa sonra, çıkamayız içinden. Ne haber Orkun Bey galiba bu ne haber e, isimli Twitter'da. Şebnem Ferah Yağmurlar. Şu anda bir dakika önce gelen bir tweet ben onu tam ben de şey yapamadım idrak edemeyim. Irk desen değil. Şebnem Ferah Yağmurlar. Şenhan Bey Kobe'ye de itiraz edin hadi demiş sinirli galiba. Kobe? kadar çok dolu bu sabah galiba. Japon sığır mı Kobe? Türkiye Galiba, her evet. konuda olduğu gibi sığır cinsleri konusunda da baya bir Yine kutuplaştık, kutuplaştık maalesef. Kutuplaştık. Lütfen Oktaş kutuplaşmaya daha fazla hizmet etmeliyim istersen bitirelim programı. Tamam, Yoksa bak. içinden geçtiğimiz bu gergin süreçte bir de sığır gerilimini kaldıramayacak ülkemiz. İsterseniz şöyle yapalım sevgili dinleyiciler güzel bir şarkı ile bitirelim. Yarın buluşma sözünü de Şeplen verdikten sonra... mı? Şebnan da bir Ya Allah. Bir mükemmel bir gün olacak. Basta, mozzarella, salsa ve pasione. Alors Pepperdine. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza tavrusal alışveriş merkezinde. Buon appetito tutti. Mua.